Nisa suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar sizi tek bir nefisten yani tek bir candan bir cevherden yaratan eşini de ondan yaratan ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı takvalı olun Kendisiyle ilgili birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a ve yakınlara karşı da takvalı olun Şüphesiz ki Allah üzerinizde gözetleyicidir Yetimlere yetişkin olduklarında mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Şüphesiz ki o büyük bir günahtır. Kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarını gözetememekten korkarsanız, beğendiğiniz ve size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Adil olamamaktan korkarsanız, bir tane ile... Veya sahip olduğunuzla yetinin Bu davranış adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin O verdiğiniz mehirden bir kısmını gönül hoşluğuyla size bağışlarlarsa Onu da afiyetle yiyin Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı Aklı elmezlere yani muhakemesi henüz gelişmemiş olanlara vermeyin Onlarla yani kendi mallarıyla onları besleyin Onları giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onlarda yetişkinlik görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye yetimlerin mallarını israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan veli yetimin malına tenezzül etmesin. Fakir olan da ihtiyacına uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman onlarla ilgili şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Gerek azından gerek çoğundan belirlenmiş bir hisse olmak üzere, ana babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve yakınlarından bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar miras paylaşımında hazır bulunduğu zaman, Bundan yani mirastan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye gücü yetmez nesiller bıraktıkları takdirde halleri ne olur diye endişe edenler, yetimlere haksızlık etmekten de korkup titresinler, Allah'a karşı takvalı olsunlar ve doğru söz söylesinler. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler, şüphesiz ki karınlarında ancak ateş yemiş olurlar. Onlar alevlenmiş ateşe girecektir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının payının iki misli gibi miras vermenizi emreler. Çocuklar 2'den fazla kadın iseler ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Mirasçı tek bir kadın ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana babasından her birinin mirastan altıda bir payı vardır. Çocuğu yok da ana babası ona mirasçı olmuş ise annesine üçte bir düşer. Ölenin kardeşleri varsa annesine altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenin daha önce yapmış olduğu vasiyetten ve veya borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size yarar bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından belirlenmiş paylar olarak böyledir. Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Çocukları yoksa eşlerinizin bıraktıklarının yarısı sizindir. Yapacakları vasiyetten ve veya borçtan sonra onların yani eşlerinizin çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuklarınız yoksa bıraktıklarınızın dörtte biri onların yani hanımlarınızındır. Çocuğunuz varsa yapacağınız vasiyetten ve veya borçtan sonra bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bir erkek veya hanım bir kelale yani annesi babası ve çocukları bulunmayan kişinin malı mirasçılara kalırsa, ve başka bir anneden bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir düşer. Kelale durumundakinin kardeşleri bundan fazla iseler yapılacak vasiyetten ve veya borçtan sonra üçte bire ortaktırlar. Bu vasiyetler ve veya borçlar kimse zarara uğratılmaksızın ve Allah'tan size bir vasiyet yani farz bir görev olarak yapılacaktır. Allah bilendir, hoşgörülüdür. İşte şunlar Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine gönülden itaat ederse, Allah onu içinde ebedi kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte bu büyük kurtuluştur. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu içinde ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için küçük düşürücü bir azap vardır. Kadınlarınızdan çirkinlik yani fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar için bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. İçinizden o fuhşu yapan iki erkeği de cezalandırın. Tevbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onlardan yani kendilerine ceza vermekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Allah'ın kabul edeceği tevbe, Sadece bilmeden kötülük edip sonra hemen tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Kötülükleri sürekli yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenler ile kafir olarak ölmekte olanlar için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamış olacağız. Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Apaçık bir çirkinlik yapmaları hariç onlara verdiğinizin yani mehrinizin bir kısmını gidermeniz yani geri almanız için de onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin, onlardan hoşlanmazsanız bilin ki sizin hoşlanmadığınız bir şeye Allah çok hayır koymuş olabilir. Bir eşin yerine başka bir eş değiştirmek, yeni bir eş almak isterseniz onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve böylece apaçık bir günah işleyerek verdiğiniz mehri geri alır mısınız? Daha önce birbirinizle içli dışlı olduğunuz ve kendilerini koruyacağınıza dair nikahta sizden sağlam bir söz almış oldukları halde verdiğiniz mehri nasıl geri alırsınız ki? Geçmişte olanlar hariç babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphesiz ki bu bir çirkinliktir, öfke sebebidir ve çok kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt emmekten dolayı oluşan kız kardeşleriniz, kadınlarınızın yani eşlerinizin anneleri, kendileriyle cinsel ilişkiyle birleştiğiniz kadınlarınızdan yani eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız da size haram kılınmıştır. Onlarla nikahlanmış da, henüz cinsel ilişkiyle birleşmemiş ve onlardan boşanmışsanız, onların kızlarını almanızda size herhangi bir vebal yoktur. Kendi neslinizden olan oğullarınızın helalleri, yani gelinleriniz ve iki kız kardeşi aynı anda birlikte almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Sağ ellerinizin, yani yeminlerinizin sahip oldukları hariç, Allah'ın size bir yazısı, bir emri olarak evli kadınlar da size haram kılınmıştır. Bunların ötesinde başkasını namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla yani mehirlerini vererek istemeniz size helal kılınmıştır. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini kendilerine verin. Mehir kesiminden sonra bir miktar indirim için karşılıklı anlaşmanızda size herhangi bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah bilendir, doğru hüküm verendir. İçinizde imanlı özgür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kişi, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız sayılan, yeminlerinizin sahip olduklarından yani cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilendir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onları ailelerinin izniyle nikahlayın ve namuslu yaşamaları, zina etmemeleri... Ve gizli dosta tutmamaları şartı ile uygun bir şekilde mehirlerini de bizzat kendilerine verin. Evlendikten sonra bir çirkinlik yani fuhuş yaparlarsa onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu cariye ile evlenme emri içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için hayırlı olandır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah size hükümleri açıklamak. Sizi sizden önceki iyilerin yollarına ulaştırmak ve tevbenizi kabul etmek istiyor. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise büyük bir sapkınlığa sapmanızı, yani tamamen yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah sizden yükünüzü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Velev ki aranızdaki karşılıklı rızaya dayalı ticaretle bile olsa mallarınızı batıl yollarla aranızda yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu yani bu yasakları yaparsa bilsin ki onu ateşe atacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Yasaklandıklarınızın büyüklerinden yani büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından bir payı vardır, kadınların da kazandıklarından bir payı vardır. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Erkek ve kadından her biri için, Ana baba ve yakınların bıraktığından paylarını alacak olan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kişilere gelince onlara da paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine farklı oldukları noktalarda üstün kılması ve bir de mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların koruyucusudur. Onun için iyi kadınlar Allah'a itaatkar, Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi yani namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliğinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince onlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve kendilerini kısa süreli yanınızdan uzaklaştırın. Size gönülden bağlanırlarsa artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Buna rağmen o eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, hem erkeğin ailesinden bir hakem hem de kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar eşlerin arasını düzeltmeyi isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz ki Allah bilendir, haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, sağ sahip olduklarına iyilik edin. Şüphesiz ki Allah kendini beğenmiş, övünüp duranı sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kişilerdir. Biz kafirler için küçük düşürücü bir azap hazırlamış olacağız. Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde, mallarını insanlara güç gösteriş için infak edenleri, yani verenleri de Allah sevmez. Şeytan bir kişiye arkadaş olursa, bilsin ki o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeylerden, onun yolunda infak etseler diye, Allah onların durumunu bilendir. Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kulun yaptığı iş iyilik olursa Allah onu katlar, kat kat arttırır ve katından büyük bir ödül verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, ve seni de onlara şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? İnkar edip elçiye isyan edenler, o gün yerin dibine batırılmayı isterler. Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olanlar hariç yıkanıncaya kadar salata, yani namaza yaklaşmayın. Hastaysanız veya yolculuktaysanız veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse... Ya da kadınlara cinsel olarak dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprak arayın ve yüzlerinizi de ellerinizi de onunla mesedin. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayandır. Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri yani kitap ehlini görmedin mi? Sapkınlığı satın alıyor ve yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı çok iyi bilendir. Dost olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerden bir kısmı kelimelerin yerlerini değiştirir. Peygambere karşı dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle dinlemez olası ve bir de ra'ina bize riayet et derler. Onlar işittik, itaat ettik, bizi dinle ve bizi gözet deselerdi bu ifadeler kendileri için hayırlı ve çok doğru olurdu. Fakat inkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık azı inanır. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silerek arkasına çevirmeden veya onları cumartesi yaşayanı çiğneyen halk gibi lanetlemeden önce elinizdekini yani Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Çünkü Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını, yani diğer günahları dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kişi büyük bir günahla iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dileyeni yani layık gördüğünü temize çıkarır ve onlar en küçük bir haksızlığa uğratılmazlar. Bak nasıl da Allah'a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Kitaptan kendilerine bir pay verilenleri yani kitap ehlini görmedim mi putlara ve batıla yani sahte ilahlara iman ediyorlar ve kafir olanlar için de bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte onlar Allah'ın lanetlediği yani merhametinden uzaklaştırdığı kişilerdir. Allah'ın lanet ettiğine hiçbir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların otoriteden herhangi bir payları mı varmış? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bile vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyler hususunda insanlara haset mi ediyorlar? Elbette İbrahim'in soyuna kitabı ve hikmeti yani doğru hüküm verme yeteneğini vermiş ve onlara büyük bir hükümdarlık lütfetmiştik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inanmış, kimi de ondan yüz çevirmişti. Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri ileride ateşi açacağız. Derileri pişip dökülünce onları başka derilerle değiştireceğiz ki azabı tatsınlar. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. İman edip iyi işler yapanları da içlerinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onları koyu yani serinletici bir gölgeye koyacağız. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Elçiye ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete inanıyorsanız onu Allah'a ve elçiye götürün. Bu tutum... Hem hayırlı olandır hem de sonuç itibariyle daha güzeldir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu inkar etmeleri emredilmiş olduğu halde tağutun yani azgınlık edenin önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Oysa şeytan onları tamamen saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve elçiye gelin onlara başvuralım dendiği zaman Münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet gelince, sadece iyilik ve uzlaştırmak istedik diye yalan yere Allah'a yemin ederek, nasıl da hemen sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kişilerdir. Onlardan yüz çevir, kendilerine öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili söz söyle. Biz her elçiyi, Allah'ın buyruğu gereği ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Onlar kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelselerdi ve Allah'tan bağışlanma dileselerdi, elçi de onlar için bağışlanma dileseydi, Allah'ı tevbe edenleri çok kabul edici, çok merhametli bulurlardı. Hayır, onların yaptığı doğru değildir. Rabbine yemin olsun aralarında çıkan anlaşmazlıklar hakkında seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, onu tamamen kabulleninceye kadar iman etmiş olmazlar. Onlara, kendinizi öldürün, canınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye emretseydik, içlerinden azı hariç bunu yapmazlardı. Kendilerine verilen övdü yerine getirselerdi, bu durum onlar için hem hayırlı, ...hem de imanlarını daha pekiştirici olurdu. O zaman elbette kendilerine katımızdan büyük ödül verirdik. Ve onları elbette doğru yola ulaştırırdık. Kim Allah'a ve elçiye itaat ederse işte onlar... ...Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler... ...gerçeği doğrulayanlar, şahitler ve iyilerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. O lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter... Ey iman edenler! Önleminizi alın. Ya bölük bölük savaşa çıkın veya gerektiğinde topyekun savaşa çıkın. İçinizden savaş konusunda kesinlikle ağırdan alanlar vardır. Size bir musibet gelirse böyleleri elbette Allah bana lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der. Allah'tan size herhangi bir lütuf gelirse sanki sizinle onun arasında görünüşte bir sevgi problemi yokmuş gibi ''Aa!'' Ah, ''Keşke onlarla birlikte olsaydım da büyük bir başarı elde etseydim.'' der. Ahiret karşılığında dünya hayatını satanlar yani feda edenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona ileride büyük bir ödül vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ''Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir dost ver.'' Bize katından bir yardımcı ver diyen zayıf düşürülmüş zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar hakkında onlar uğrunda neden savaşmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafir olanlar ise tagut yani azgınlık yapanın yolunda savaşırlar. Şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz ki şeytanın tuzağı zayıftır. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin. Namazı kılın ve zekatı verin denen kişileri görmedin mi? Onlara savaş farz kılınınca içlerinden bir grup hemen Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen olmaz mıydı dediler. Onlara de ki dünyanın geçimliği azdır. Takvalı yani duyarlı olanlar için ahiret hayırlı olandır. En küçük bir haksızlığa da uğratılmayacaksınız. Nerede olursanız olun, sağlam kalelerde bile olsanız ölüm size ulaşır. Kendilerine herhangi bir iyilik gelse bu Allah'tandır derler. Kendilerine herhangi bir kötülük geldiğinde ise bu sendendir derler. De ki hepsi Allah'tandır. Bu topluluğa ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Bu yüzden hala şöyle diyorlar. Sana gelen her bir iyilik Allah'tandır. Başına gelen her bir kötülük ise nefsindendir. Seni bütün insanlara elçi olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter. Kim elçiye itaat ederse elbette Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Münafıklar baş üstüne derler. Yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurar. Allah da onların gizlice kurduklarını yazmaktadır. Onlardan yüz çevir, onlara aldırma ve on, Allah'a güven, vekil yani güven kaynağı olarak Allah yeter. Onlar Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? O Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı elbette onda birçok çelişki bulurlardı. Onlara güven ve korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Oysa onu elçiye, veya aralarında yetki sahibi kişilere götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah'ın size bol lütfu ve merhameti olmasaydı, azınız hariç elbette şeytana uyardınız. Allah yolunda savaş. Sen öncelikle sadece kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Allah kafir olanların gücünü elbette kıracaktır. Allah'ın gücü daha ağırdır. Ve cezası daha şiddetlidir Kim güzel bir şekilde şefaat ederse Yani iyi bir işe öncülük ederse Onun o işten bir payı olur Kim de kötü bir şekilde şefaat ederse Yani kötü bir işe öncülük ederse Onun da ondan bir yükü yani payı olur Allah her şeyin karşılığını vericidir Bir selam ile selamlandığınız zaman Siz de ondan daha güzeli ile selamlayın Veya onu aynı şekilde karşılayın Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını tutandır. Kendisinden başka ilah olmayan Allah sizi hakkında yani gerçekleşmesinde şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ki? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları kendi kazandıkları sebebiyle baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığı bu kişileri siz mi doğru yola götürmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir kurtuluş yolu bulamazsın. Kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Yüz çevirirlerse onları bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar, veya sizinle de kendi toplumlarıyla da savaşmak istemediklerinden yürekleri sıkılarak size gelenler hariçtir Allah dileseydi onları da başınıza salardı da sizinle elbette savaşırlardı Onlar sizden ayrılır da sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Bu durumda Allah size onların aleyhinde bir yola girme hakkı vermemiştir Hem sizden hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız ''Bu münafıklar her ne zaman fitneye yani Müslümanlara karşı savaşa götürürseler ona hemen dalarlardı. Sizden uzak durmaz, size barış teklif etmez ve ellerini sizden çekmezlerse bulduğunuz yerde onları yakalayın ve öldürün. İşte onlar aleyhinde yani onlarla savaşmak için size apaçık yetki verdik.'' ''Hata ile olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz.'' Hata ile bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesinin o diyeti bağışlaması başka. Hata ile öldürülen kişi mümin olduğu halde düşmanınız olan bir toplumdan ise mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Hata ile öldürülen kişi kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise Ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü olarak iki ay peş peşe oruç tutması gereklidir. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş. Ve onun için büyük bir azap hazırlamış olacaktır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaş yolculuğuna çıktığınız zaman durumu iyice araştırın. Size selam verene yani barış teklif edene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın katında sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size lütfetmişti. Durumu iyice araştırın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır müminlerden mazeret sahibi olanlar dışında savaşa katılmayıp evlerinde oturanlarla malları ve canları ile Allah yolunda cihad edenler bir olmaz Allah malları ve canları ile cihad edenleri oturanlardan derece bakımından elbette üstün kılmıştır Allah hepsine en güzel olanı vaat etmiştir ancak kendinden dereceler bağışlama ve merhamet şeklinde büyük bir ödül vererek cihad edenleri oturanlardan çok daha büyük bir ödülle üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Melekler canlarını alırken kendilerine yazık eden kişilere, ''Neredeydiniz, ne işle meşguldünüz?'' diye sorunca onlar, ''Biz yeryüzünde güçsüzdük.'' cevabını verirler. Melekler, ''Allah'ın arzı yani yeryüzü geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya.'' derler. İşte onların barınağı cehennemdir Ne kötü varış yeridir orası Hiçbir çareye gücü yetmeyen Hicret için hiçbir yol bulamayan Zayıf düşürülmüş erkekler Kadınlar ve çocuklar Elbette hariçtir İşte umulur ki Allah onları affeder Allah çok affedicidir Çok bağışlayandır Allah yolunda hicret eden kimse Yeryüzünde gidecek birçok yer Ve bolluk imkan bulur kim Allah'a ve elçisine din uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse elbette onun ödülü Allah'a ait olmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafir olanların size kötülük etmelerinden endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size herhangi bir günah yani sorumluluk yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin için apaçık düşmandır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle birlikte namaza durup silahlarını alıp kuşansınlar. Böylece secde ettiklerinde yani namazı kıldıklarında diğerleri arkasınızda dursunlar. Ardından henüz namazını kılmamış olan diğer grup gelip seninle birlikte namazı kılsın onlar da önlemlerini ve silahlarını alsınlar. O kafir olanlar sizin silahlarınızdan ve eşyanızdan habersiz olmanızı ve üstünüze birden baskın yapmayı isterler. Size yağmurdan dolayı bir eziyet dokunur veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size herhangi bir vebal yoktur. Yine de önleminizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için küçük düşürücü bir azap hazırlamış olacaktır. Namazı bitirince de ayakta otururken, ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı zikredin, onu hatırlayın. Güvene kavuşunca namazı tam kılın. Şüphesiz ki namaz müminler üzerine vakitle yazılmış bir farzdır. O düşman topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedir. Üstelik siz onların ümit etmedikleri şeyleri Allah'tan umuyorsunuz. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin diye sana kitabı yani Kur'an'ı bir amaç ile indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kendilerine hıyanet edenleri de savunma. Şüphesiz ki Allah günaha dalmış hainleri sevmez. İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizleyemezler. Oysa geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp dururken o onlarla beraberdir. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. İşte siz böyle kişilersiniz. Dünya hayatında onlara taraf olup savundunuz. Peki kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil yani güven kaynağı olacakmış? Kim bir kötülük yaparsa veya nefsine haksızlık eder de Sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı Çok merhametli bulacaktır Kim bir günah kazanırsa Onu sadece kendi aleyhine kazanmış olur Allah bilendir Doğru hüküm verendir Kim küçük veya büyük bir günah kazanır da Sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa Şüphesiz ki büyük bir iftira Ve apaçık bir günah yüklenmiş olur Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı Onlardan bir grup seni saptırmaya, şaşırtmaya yeltenirdi. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar ve sana asla zarar veremezler. Allah sana kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti yani doğru hükmü indirmiş, sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu büyüktür. Onların gizli toplantılarının bir çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka veya bir iyilik, veya insanların arasını düzeltmeyi emredenin yani bunu öğütleyenin gizli toplantısı hariç Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa biz ona ileride büyük bir ödül vereceğiz Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim elçiye karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse Onu kendisinin döndüğü yere döndüreceğiz ve cehenneme atacağız Ne kötü varış yeridir orası Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını diğer günahları dilediği kişiler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse elbette uzak bir sapkınlığa düşmüş demektir. Müşrikler onun peşi sıra bir takım dişilerden yani dişi isimli putlardan başkasına yalvarmıyorlar. Onlar Allah'ın kendisine lanet ettiği inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar ki o şöyle demişti. Şüphesiz ki kullarından belirli bir pay edineceğim, onları mutlaka saptıracağım, elbette onları boş kuruntulara boğacağım, elbette onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, elbette onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ın dışında onu bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir şekilde kaybetmiştir. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Oysa şeytan onlara aldanmadan başka bir şey vaat etmemektedir. İşte onların barınağı cehennemdir. Ondan kaçabilecek herhangi bir sığınak da bulamayacaklardır. İman edip iyi işler yapanları Allah'ın bir vaadi olarak ileride içlerinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir ki? Cennete giriş sizin kuruntularınızla da kitap ehlinin kuruntularıyla da değildir. Kim bir kötülük yaparsa ona yaptığının karşılığı verilecektir ve kendisi için Allah'tan başka dost da yardımcı da bulamayacaktır. Erkek veya kadın kim mümin olarak iyi işlerden yaparsa işte onlar cennete girecekler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmayacaklardır. Güzel davranarak yüzünü, benliğini Allah'a teslim eden ve din bakımından hanif, yani Allah'ı birleyen İbrahim'in milletine uyandan daha güzel kim olabilir ki? Nitekim Allah İbrahim'i dost edinmişti. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki onlarla ilgili fetvayı Allah size şöyle vermektedir. Kitapta kendileri için yazılmışı yani farz kılınan mirası, mehri vermeyip bir de üstelik nikahlamak istediğiniz kadınların yetimleri, zayıf bırakılmış çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size tilavet edilmekte olan ayetler Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır. Her ne hayır yaparsanız şüphesiz ki Allah onu bilendir. Bir hanım kocasının geçimsizliğinden, veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında tamamen bir barış yapmalarında onlara hiçbir vebal yoktur. Barış hayırlı olandır. Zaten nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Güzel davranır yani iyi geçinir ve takvalı olursanız şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya asla güç yetiremezsiniz. Bu durumda eşlerinizden birine tamamen yönelip diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Kendinizi düzeltir ve takvalı davranırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eşler birbirlerinden ayrılırlarsa Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. Allah imkanı geniş olandır, doğru hüküm verendir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir. Yemin olsun ki Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı takvalı olun diye emrettik İnkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir Allah zengindir, övgüye layık olandır Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca Allah'a aittir Vekil yani güven kaynağı olarak Allah yeter Ey insanlar! Allah dilerse sizi giderip yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın buna gücü yeter. Kim dünya sevabını yani ödülünü isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de sevabı yalnızca Allah katındadır. Allah duyandır, görendir. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kişiler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin de fakir de olsalar Allah onlara sizden daha yakındır. Adaletten sapma konusunda arzularınıza uymayın. Şahitliği eğip büker yani doğru şahitlik etmez veya şahitlik etmekten kaçınırsanız bilin ki şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba yani vahiylere iman edip güvenin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse elbette uzak bir sapma ile sapmıştır. Şüphesiz ki iman edip sonra inkar edenler, sonra yine iman edip tekrar inkar edenler, sonra da inkarlarını arttıranlar var ya Allah işte onları bağışlamayacak ve onları doğru yola ulaştırmayacaktır. Münafıklara kendileri için elem verici bir azap olduğunu müjdele. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler o kafirlerin yanında itibar mı arıyorlar? Bilsinler ki itibar bütünüyle ve yalnızca Allah'a aittir. Allah kitapta size şöyle bir hüküm indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve veya onlarla alay edildiğini duyduğunuz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz ki siz de onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Size Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle birlikte değil miydik derler. Kafirlerin zaferde bir payları olursa bu sefer de onlara hitaben sizi yenip öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Allah kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Şüphesiz ki münafıklar Allah'ı aldattıklarını sanıyorlar. Halbuki o onların kendilerini aldatmasını sağlayandır. Namaza kalktıkları zaman insanlara gösteriş yaparlar ve üşenerek kalkarlar. Azı hariç Allah'ı hatırlamazlar. Bunların arasında bocalayıp durmaktadırlar. Ne onlara yakınlar... ...ne de bunlara. Allah'ın saptırdığı kimse için asla bir kurtuluş yolu bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt tabakasındadır. Onlar için asla hiçbir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar... Ve dinlerini yalnızca Allah'a özgü kılanlar var ya işte bunlar müminlerle beraberdir Allah müminlere ileride büyük bir ödül verecektir Siz şükredip iman ederseniz Allah size neden azap etsin ki Allah şükre çok karşılık verendir, bilendir Haksızlığa uğrayanın sözü hariç Kötü sözün açıkça söylenmesini Allah sevmez Allah duyandır, bilendir Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz Allah bütün bunları bilir. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, gücü yetendir. Allah'ı ve elçilerini inkar edenler ve Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isteyerek bir kısmına iman ederiz, bir kısmını inkar ederiz deyip iman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçek kafirlerdir. Biz kafirler için küçük düşürücü bir azap hazırlamış olacağız. Allah'a ve elçilerine iman edip onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayanlara gelince, işte Allah onlara ileride ödüllerini verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemiş ve bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi de haksızlıkları sebebiyle onları hemen yıldırım çarpmıştı. Ardından kendilerine apaçık ayetler yani mucizeler geldikten sonra buzağı ilah edinmişlerdi. Biz bunu da affetmiştik. Musa'ya da apaçık bir delil vermiştik. Söz vermeleri ve sözlerinde durmamaları nedeniyle üzerlerine Sina dağını adeta kaldırmıştık. Başka bir sefer onlara baş eğerek kapıdan girin demiştik. Bir başka zaman da onlara cumartesi günü sınırı aşmayın demiştik. Kendilerinden sağlam bir söz almıştık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri sebebiyle onları cezalandırmıştık. Aksine dahası küfürleri sebebiyle Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Azı hariç artık iman etmezler. Bir de inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından dolayı onları cezalandırmıştık. İsrailoğullarının Allah elçisi olduğunu sanan Mesih'i yani Meryem'in oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları cezalandırmıştık. Oysa onu öldürememişler ve çarmıha gerememişlerdi. Fakat kafaları karıştırılmıştı. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir. Bu konuda zanna uymanın dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktu. Kesin olarak onu öldürememişlerdi. Esasında Allah onu yani İsa'yı kendi katına yükseltmiştir. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Kitap ehlinden her biri kendi ölümünden önce o İsa'ya elbette iman etmektedir. Kıyamet gününde de İsa onlara aleyhde şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları haksızlıktan, bir de çok kimseyi Allah yolundan engellemelerinden dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan temiz şeyleri onlara haram kılmıştık. Kendilerine yasaklanmasına rağmen faizi almalarından ve insanların mallarını batıl yollarla yemelerinden dolayı içlerinden kafirler için elem verici bir azap hazırladık. Fakat kendilerinde ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene... Ve senden önce indirilenlere iman eden, namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya işte onlara ileride büyük bir ödül vereceğiz Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onların torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyetmiştik Davud'a da Zebur'u vermiştik daha önce sana kıssasını anlattığımız elçilere de, kıssasını sana anlatmadığımız elçilere de vahyetmiştik. Allah Musa'ya da tam anlamıyla konuşmuştu. Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderilen elçilere de vahyetmiştik ki, elçilerden sonra insanların Allah'a karşı herhangi bir delili yani bahanesi olmasın. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Fakat Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar elbette doğru yoldan tamamen uzaklaşmışlardır. İnkar edip haksızlık edenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları içinde ebedi kalacakları cehennemin yolundan başka bir yola ulaştıracak da değildir. Bu Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar, elbette elçi size Rabbinizden gerçeği getirdi. Kendi iyiliğiniz için ona iman edin. İnkar ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz ki hepsi yalnızca Allah'a aittir. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. El kitap ehli, dininiz hakkında aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçeklerden başkasını söylemeyin. Mesih yani Meryem oğlu İsa sadece Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Ondan bir ruhtur, bir mesajdır. Allah'a ve elçilerine iman edin. Tanrı güçtür demeyin. Sizin için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Yalnızca Allah'tır tek ilah. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca O'na aittir. Vekil yani güven kaynağı olarak Allah yeter. Mesih İsa ve Allah'a yakınlaştırılmış melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri durmazlar. Kim ona kulluktan geri durup kibirlenirse bilsin ki Allah hepsini ileride huzuruna toplayacaktır. İman edip iyi işler yapanlara ödüllerini tam olarak Allah verecek ve lütfundan onlara daha da arttıracaktır. Kulluğundan kaçınan ve kibirlenenlere gelince Allah onlara elem verici bir şekilde azap edecektir. Onlar kendileri için Allah'a rağmen hiçbir dost da yardımcı da bulamayacaklardır. Ey insanlar, elbette size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur yani Kur'an indirdik. Allah'a iman edip ona yani vahyine sımsıkı sarılanlara gelince Allah onları kendinden bir merhamete ve lütfa koyacaktır. Onları kendine varan doğru yola ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki kelalenin mirası hakkında Allah size fetvayı şöyle vermektedir. Çocuksuz bir kişi ölürse ve onun bir kız kardeşi varsa bıraktığının yarısı onundur yani kız kardeşindir. Çocuksuz bir kadın ölür ve onun bir erkek kardeşi olursa o erkek kardeş ona mirası olur. Kız kardeşler iki tane olursa erkek kardeşlerinin geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Şayet erkek ve kadın daha fazla kardeş var ise bir erkeğin payı iki kadının payı gibidir. Şaşırırsınız diye Allah size açıklıyor. Allah her şeyi bilendir.